Ebu Süleyman Darani diyor ki bazen bir ilham kalbime gelir de 40 gün o gelen ilhamı şeriatla ölçerim. Muhalif bulduğumu reddederim. Bu makama ulaşan bir zatın Allah'tan, melekten ve Resulullah'tan ilmini öğrenmesi mümkündür. Bu makamda ilmi ledünni kalbe iniş yapar. Bazen Cenab-ı Hak Teala bu ilmi tahsilsiz de verir. Cenab-ı Hak Teala, El-Bakara suresinin 282. ayetinde şöyle buyurur. وَاتَّقُوا ve yuallimukumullah. Ve Allah'tan korkunuz. Hakikaten Allah size öğretir. Tirmizi'nin Muhammed bin Nasır'dan, Beyhakî'nin i̇bn Abbas'tan tahriş ettiği bir hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu ilmi ve nuru elde etmek için şu duayı tavsiye etmiştir. Allahümme c'al fi kalbi nuran, ve fi basari nuran, ve fi sem'i nuran, ve an yemini nuran, ve an yesari nuran, ve favki nuran, ve tehti nuran, ve emami nuran, ve khalfi nuran, ve dialli nuran. Yani Allahümme kalbimde nur yarat, gözümde kulağımda nur yarat, sağımdan solumdan nur yarat. Üstüme nur, altıma nur, önüme nur, arkama nur ver ve bana nur yarat. Bu nuru elde eden Arifi i Billahtan, Kutbul Medar, Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Kudsesi Ruh şöyle der. Diler isen kabul edeseni Rabb, müeddeb ol, müeddeb ol, müeddeb. Teferruc et hakikat gülistanın, hisar edin şeriat bostanın. Hakikat eyleyüp sırrında cevlan, Şeriat zahirin hıfzetsün ey can. Aziz Mahmud Hüdayi'nin mensubundan, Mesnevi'nin şarihi Sarı Abdullah diyor ki, edep Resulullah'ın sünnetine riayet edip, Güzel ahlakı meleke haline getirmektir. Yani, kendisinden yüksek olanlara, İslam izzetini kırmaksızın hürmet etmek, Aşağı olanlara tevazu ile, meskeneti izhar etmek hem cinsine lütf-ü mülayemetle bulunmaktır. Hikmet Mesnevi'nin şarihi Şeyh Yusuf Mevlevi şöyle der İslam makamında ehli dinin edebi nefsi riyazetle terbiye etmek azaları Allah Teala'nın yasaklarından sakındırmak şehvani kuvveti güç ve ihtiyaç nisbetinde helalde görmektir. İhsan makamında olan havasın edebi, kalbi, ruhu ve aklı dahi yasaklardan temizlemek, sırlara riayet etmek, ahitleri yerine getirmek, vakti taat ve ibadetle değerlendirmek, kalbi hataralara iltifat etmemektir. Şuhud makamında ise, talep ve dualarda şeriatın iznine riayet etmektir. Hikmet ve tasavvuf